1474 numaralı konu Selbin Saad'ın hadis naklettiği bir sırada kendisini dinlemeyen iki kişiyi azarlaması. Evet, Selbin Saad bir gün bir mecliste oturmuş Hazreti Peygamber'den hadis naklediyordu. Bu sırada orada bulunanlardan iki kişinin kendi aralarında konuşmakta olduklarını gördü. Bunun üzerine öfkelenerek şunlara da bakınız. Ben kendilerine Hazreti Peygamber'den gözlerimle görüp kulaklarımla işittiklerimi anlatıyorum. Onlarsa kendi aralarında konuşuyorlar. Allah'a Yemin ederim ki sizin cemaatınızı terk edeceğim ve bundan böyle de aranıza bir daha dönmeyeceğim, dedi. Bunun üzerine orada bulunan Ebu Hazim ona, nereye gideceksin ey sel, diye sordu. O da, gidip Allah yolunda cihat edeceğim, cevabını verdi. Ebu Hazim bu kez, sen nasıl cihat edeceksin, çünkü sen at üzerinde duramazsın. Kılıç ve mızrak kullanmasını da bilmezsin, bunları bilmiş olsan bile gücün yetmez, dedi, Sel bin Sa'd, ey Eba Hazim, gider cihat saflarına katılırım, elbette ki bir serseri ok ya da bir taş isabet eder ve böylece de Allah Teala bana şehadeti nasip etmiş olur, karşılığını verdi.